Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, araştırmalar hava kirliliğinin her yıl dünya çapında 6 milyona kadar erken doğuma ve 3 milyon düşük kilolu bebeğe neden olduğunu gösteriyor. Birden fazla bilimsel çalışmanın sonuçlarını birleştiren analiz, dış ve iç mekan hava kirliliğinin toplam küresel etkisini hesaplayan ilk araştırma oldu. En son bulgulara göre çoğunlukla kömür veya odun gibi katı yakıtla çalışan, sobadan kaynaklanan iç ortam kirliliği, 2019'da gebelik üzerindeki toplam kirlilik yükünün neredeyse 3'te 2'sini oluşturdu. Bu durum özellikle Güneydoğu Asya ve Sahra Altı Afrika'nın bazı bölgeleri gibi gelişmekte olan bölgeler için geçerli. Plus Medicine dergisinde yayınlanan makalenin baş araştırmacısı Kaliforniya Üniversitesi'nden epidemiyolog Rakesh Goş bireysel düzeyde iç mekan hava kirliliğine maruz kalma dış mekana kıyasla çok daha fazla yük taşıyor gibi görünüyor. Bu nedenle Özellikle ev içi kirliliğin yaygın olduğu yerlerde doğum öncesi bakım sırasında kirliliğe maruz kalmayı mümkün olduğunca aza indirmek gerekiyor dedi. Ve küresel nüfusun %92'sinden fazlası dış hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen ve önerilen sınırların altında olduğu bölgelerde. Yaklaşık %49'u ise eşit derecede yüksek düzeyde iç mekan hava kirliliğine sahip bölgelerde yaşıyor. Güney ve Doğu Asya gibi bölgeler en kirli bölgeler. Ve Bangladeş, Çin, Hindistan ve Pakistan dünyadaki en kirli 50 şehrin 49'una ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda orman yangınları, tarım yangınları ve toz fırtınaları da yoğun hava kirliliğine neden oldu. Hava kirliliğinin küresel ekonomiye maliyetinin halk sağlığına ciddi zararının yanı sıra her yıl 2,9 trilyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar hamilelik ağırlığı, sigara ve alkol kullanımı, Ve beslenme gibi risk faktörlerini kontrol ettikten sonra düşük doğum ağırlığı ve erken doğumun önde gelen nedeninin hava kirliliği olduğunu buldular. Alkol ve sigara kullanımı ise her yıl dünya çapında 15 milyon yeni doğan ölümünün ana nedeni. Evet rakamlar korkunç. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin sahilinde meydana gelen yoğun petrol sızıntısı pek çok canlının ölümüne neden oldu. BBC'nin haberine göre yaklaşık 3 bin varil petrol Orange County kıyılarında 33 kilometrekarelik bir alana yayıldı. Yetkililerin çevresel felaket olarak tanımladığı olayda birçok balık ölürken çok sayıda kuş petrolle saplandı. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği tarafından temizlik çalışmaları yürütülürken sızıntının nasıl meydana geldiğine dair de soruşturma başlatıldı. Huntington Beach Belediye Başkanı Kim Carr düzenlenen basın toplantısında sızıntının Bildirildiği tarihten bu yana yaklaşık 3000 varil petrolün Pasifik Okyanusu'na karıştığını ve kıyı şeridinin bazı bölümlerinin petrolle kaplı olduğunu söyledi. Huntington Beach ve Newport Beach kıyılarında yaklaşık 5 mil açıktaki sızıntı 2 Ekim sabahı ancak fark edildi. Associated Press'e göre bunun eyaletin yakın tarihindeki en büyük petrol sızıntılarından biri olduğunu Söyledi. Yetkililer koruyucu bariyerlerle sızıntıyı kontrol altına almaya çalışırken dalgıçlar da sızıntının nasıl meydana geldiğini belirlemek için olay yerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Eli Kulesi'ne bağlı bir yarık nedeniyle sızıntının yaşandığı düşünülüyor. Gelelim Türkiye'ye güzel bir haberle devam edelim. Kuzey Doğa Derneği Koordinatörlüğü'nde bir süre önce Türkiye'deki dört akbaba türü arasında göç eden tek tür olduğu Bilinen küçük akbabalarla ilgili bir çalışma yapıldı. Çalışma sonucu yaklaşık 4 yıl önce nesli tehlike altında olan küçük akbabaların ilçede birkaç yuva yaptığı anlaşıldı. Devam eden titiz çalışmalarla küçük akbabaların yuvasındaki bir yavru görevlilerce ilçeye bağlı Sırataşlar Köyü'ndeki kayalıklarda yer alan bir yuvada görüntülendi. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Anadolu Ajansı muhabirine nesli tehlike altında olan küçük akbabaların sarı kumuşta ürediğini görmeyinin kendilerine ne kadar mutlu ettiğini söyledi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri topraksız tarım teknolojisinde insan faktörünü de sınırlayacak bir sistem geliştirdi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğrencileri yeni nesil akıllı tarım sistemi adını verdikleri bu sistemi geliştirdiler. Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali yani Teknofest 2021 finalinde Genç makers takımı olarak yer alan öğrencilerin çalışması tarım teknolojileri kategorisinde üçüncülüğü aldı. Az kaynakla kaliteli ürün yetiştirilmesine imkan sağlayan sistemin prototipinde görüntü işleme ve yapay zeka sayesinde bitkiyi en iyi koşulda ve en yüksek verimde yetiştirmeyi başardılar. Bitkinin gelişimindeki verileri işleyip gerekli müdahilere olanak sağlayan bu sistem ürün için uygun ortamı ve değerleri de hazırlayarak rekoliteyi de arttırdı. Tabi burada önemli olan boşalan tarım arazilerini tekrar doğaya geri vermek. Yani bu teknolojileri kullanıp daha çok gıda üreteceksek o zaman tarlaya gerek kalmayacaksa o tarlaları da doğaya geri vermemiz gerekiyor. Çünkü tarlalar bizim doğadan çaldığımız alanlar. Yoksa bu proje sadece taşıma kapasitesini arttıran bir teknoloji olur ve yarardan fazla zarar da getirebilir. Bu nedenle problemlere tek bir problemi çözmek yerine, sistemik olarak bakmamız gerekiyor. Çünkü insanın gezegendeki varoluşu artık fazlasıyla karmaşık ve gezegenin bizi insan olarak taşıma kapasitesinde aşmış durumda. Dolayısıyla bir an önce artık sistemik bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği